Geçen hafta son derste o iki tane seyirbaz Hz. Musa'yı konuştular. Ve Hz. Musa'ya onu imtihan etmek, siz görmedik imtihan etmek gibi bir durum oldu, oldu. Onun peygamber olduğunu anlayınca ondan ödül gülüme istedi. Şimdi Hz. Musa'ya bir Dün gönderiyorlar, kendi namlarına özür dilirtiyorlar. İnsan sonra başka bahsede geçiyoruz. Şimdi, ondan sonra hadi Musa'ya özür dilemek için bir adam gönderdi, iki sihirbaz, iki geç sihirbaz. Ona yaptıkları bir nevi tahkir de oldu, onun peygamberini olup olmadığına tayin ettik için belki do doğrulardı. E, peygamber olduğunu anlayınca, Hata anladılar ve ondan özür dilemek için birisi gönderdiler. Şöyle diyerek ki seni imtihan ettik. Halbuki muazzam olsa imtihana gelen bir insan diyelim. Eğer biz de sana karşı haset bulunmasaydı seni imtihan etmek bize düşer bir ide. Hani senin bizden büyük olduğunu anlayıp senin bizden daha mı Ustamın değil mi olduğunu bilmek için seni kimten etti? Özellikle Peygamber olduğunu anlattık. Biz senin yanında bir şey değil diyecekler onu o gözlerli büyük insan Ve şöyle diyorlar: "Ey deriğah ilahinin, Allah'ın büyük deriğah ilahi dergahın, hastların hastların has olan." Temizlerin temiz iyisi olan peygamber. Hadi Musa'ya söylüyorlar. Biz Şah'ın yani Allah'ın mücrimleyiz, suçlularıyız. Bizim aklımıza dua Allah sen affettin ama bir de Allah affetsin. Musa aleyhisselam onları affetti. O iki bazen. Derhal iyi oldu ve Musa'nın önünde yerlere kapandılar. Peygamber ve büyük peygamberlerine de. Hz. Musa dedi ki Ey kerim kimseler sizi affettim. Sizin cesediniz ve ruhlarınıza cehennem haram oldu. Yani siz artık cehennemlik değilsiniz. Çünkü sihirle uğraştıkları için cehennemliklerde artık sihirle Uğraşmamaya söz sözlerde çünkü kendilerinden daha kuru, çikene çok çok büyük bir sihir var. Yapmadıkları yok. Her şey yapıyorlar. Ee, kendinden daha yüksek bir insan karşısında onun peygamber olduğuna da ve derhal büyüklük gösterdiler, seyyetler. Eee ey iki kardeş sizi zahiren görmemiş gibi olayım. Herhalde annespay siz beni görmeyin için peravunda karşıtlar. Sizi görmemiş olan hiç peravunda konuşanlar şey peravunda o eski evazlara <gülüyor> bir kötülük yapar. Sizi görmüş olayım da beni görmemiş gibi davranın. Si gittiğimiz gittiğimizde şey peravuna gittiğimiz zaman birbirimizi tanımayalım. Kan men aşına kan ben birbirimizi tanıyoruz. Fakat zahiren görünüşte, yabancı şeklinde firavun namına benimle mücadele edin. Sonra sihirbazlar yer öptüler ve gittiler. İmtihan gününün yürüdüğüne geleceğine güne fırsat zamanında muntazır oldu. O, o zaman e, hazırladı ve muntazır olmak beklemek, hazır beklemek. Başka bir bahsediyor. Memleketlerinin sihirbazların gelip Firavun'un huzuruna toplanmaları ve hilat hükümdarların mahiyetlerini biraz üst bir sürü insanlara süslü püslü püslü elbise giydirmeleri. Buna hilat denir. Osmanlılar'da vardır bu. <gülüyor> hilat giydirmeleri, ellerine göğüslerine kavuşturup onun düşmanı kahredeceklerine söz vermeleri ve bu işi bu işi bize bırak demeleri, Baksat püre şey, Musa'nın e, öldürülmesi, doğmasına mani olmak istediler, beceremediler. Şimdi e, e, öldürmek için sihirbazları topladılar, Missouri'ye geldi. O sihirbazlar Firaunun karşılarına gelerek geldiler, gel gel gel Mısır'ın bütün sihirbazları. Kahire'ye kadar geldiler. Firavun onlara ağır yani sığınmalı elbiseyle hilatlar verdi. Firavun onlara vaatlerde bulunuyor. Bir takım bir şey yapmak üzere, iyilik yapmak üzere vaat ediyorlar. Hem de peşine köleler atlar, paralar ve türlü zahireler verdi. Bir kefattan döndü dedi ki, yeter ki beni bulmursadan kurtarır, öldürür onu. Sonra onlara dedi ki, ''Ey şehirle ileri gitmiş Üstadlar, eğer imtihanda garip gelirseniz, yani Musa'yı öldürseniz, Musa'yı garip gelirseniz, sizi o kadar lütfü ve atağda, iyiliklerde bulunacağım ki miktarı cömertlik perdesini yırtacaktır. Cömertliğin sınırı var da eğer, o sınırı geçecek.'' size vereceğim şeyler. Yani akılın almayacağı derecede Kerem ve insanda bulunacağım Kerim, Kerem'in ismidir. İsim. Kerem sıfattır. Kerim isimdir. Sihirbazlar dedi ki senin gibi bir şahın sayesinde galip geliriz. Onu da önünde Eşi bitmiş olur. Bütün Mısır'dan gelen sihirbazlar için söylüyor. Biz bu si sihir feninde saflar yarıp yırtan pehlivanlarız. Dünyada hiç kimse bu hususta bizimle adım atamaz. Bu meslek en <gülüyor> zirvesine çıkmış insanlarız. Musa Aleyhisselam'ın zikredilmesi hatırları oraya bağlıyor. Bu hikayeler evvelce olup biten şeylerin şeylere ait tezlanını de veriyor. Demek ki halen de buna varmış oluyor. Tabii ki Musa Aleyhisselam'ın gel bakalım. Musa Aleyhisselam'ın izsik işi açıkça söylemekten kaçınmak içindir. Hani o şehir görüştüğünü bildirmiyor. O zamlı pirovuna vermiyor. Anlaştılar ya. Yoksa Musa'nın nuru bugün senin kendi naktin ve halindir. Ey ey iyi ey iyi insanlar kimseler. Hz. Mevlana burada bir pekkiye bir, bir ana şuru ederek diyor ki şuuru etmek bir mevzu, evvelce bahsedilen bir mevzuya girsin, geri dönmek. Şuuru etmek. Ey Salik! Bizlere söyleyeyim. Musa ve Firavun senin varlığından mevcuttur. Bakın buraya çok dikkat edin. Musa ve Firavun senin varlığından mevcuttur. Musa peygamber Allah'ın peygamberi bir peygamberin o vasıfları var başka Bir kafirin nefsi birbirinden başka der. İnsan vücudunda tek peygamberim ile kadar büyük vasıflar var. Hem de bir kafir kadar düşük Vasıfları Belkin Suresini biliyorsunuz. Biz seni Ars'e takvim yarattık en güzel yaratık ama sonra seni çukurlara çukura düşürdük diyor. Kendin düşman bir o düşünme. Bu iki hazmı kendinde aramak gerektir. Demek ki insanda bir şeytaniyet bası var. Bir de Meliki Rahmaniyet bası var. Şeyhler, Muhtin Arabi. Şeyhler, Muhtin Arabi. Ee, Şeyhlerin en büyük manasında şeylikler. Muhtin Arabi katastroluğuna ki, Benim ruhu Musa. Bendeki ruh Musa. Aklım Harun. Harun kardeşi, Musa'nın kardeşi. Çok akıllı bir insan. Nefsim Firavun. İçindeki nefis insanın şeytanıdır. Evet. Firavun. Onun heva ve hevesi de Hamam'dır. Hamam da e, Firavun'un çok zengin bir taraftar Evet. insanın ruhu Musa aklı Harun aleyhisselam gibidir. Yani rahmaniyet doludur. Ruhumuz. Nefsi, Firavun'un heva ve hevesi de Firavun'un bezleri bulunan hamana benzer. Yani insanda Allah yaratırken ki insanı içerisine rahmaniyet koymuş, hem de şeytaniyet koymuş. Onun için insan meleklerden büyüktür. Da e, nefis yoktu, nefis olmadığı için de kötülük yapmak e, imkanlar kötü şeyler düş, düşünmek ve yapmak yapmanı mümkün değildir. Zaten şeytani itiraf yoktu ya zaten bir şey. İnsanın ikisi birden var. Birinde bir tercih etti, birinde sana imtihan buldu. Evet insanın ruhu Musa aklı aleyhisselam midir? Nefsi piramını heva hevesine, piramını verdiği bulunan Hamana da e, Hamana benzer. Kur'an-ı Kerim asayı Musa sil silip piramının ve hayatını İslam'a yönelten kâfir kâfire nece etti ki onlara karşı koyacak olan Kur'an mı diyeceğim diye. Asa, Hazır Musa'nın Asa bir değnek, ilalette mi değnek, ama onun elinde Asa, yani büyük işler yapan bir şey, canavar kuluna göre, melek kuluna göre daima şekil değiştiriyor, ruh değiştiriyor, onun elinde ama benim elinde bir ailedeğinde. O Asa'yı Kur'an-ı Kerim bir Musa'ya asa sebep Kur'an-ı Kerim bunu diyor ki, "O yol gösteriyor. Asa'da asa'da Hz. Musa'ya yön gösterir." Eee, şey. sihirle eee, yani defhamdaki defon var ya, Musa gösterdi taktır, elbette böyle direkt böyle. O da da e, sihire benzetiyor daima, güttükten yani, yaptığı yere göre benzetiyor. Buna, bu ne? Bu hislere karışık koyacak olan da sadece Kur'an'ın mucizeleridir. Bakın Kur'an çok da şimdi okuduğumuz ama tercüme bir şey vermiyor insana. Yani Söyliyorum. Kur'an kitabının tercümleri e, insan çok bir şey vermiyor. Sadece yani şeyi ona şeyler veriyor. Ama Kur'an tefsirleri okumak lazım. Hele hele hele e, tasavvüf tekstlerini okumak lazım. O çok şey O yüzden Kur'an ne olduğunu o zaman daha iyi anlıyor. Yani hakikaten Kur'an büyük bir mucizat. Başta i̇şte Kur'an büyük bir matematik. Bunu iyi bilin. Kur'an büyük bir matematik. İçinde matematik formunu bulabilirsiniz. Matematik. Neyse. Orası öyle. Kıyamete kadar Musa ve Firavun'dan numuneler vardır. Yani dünyada dedi ya burada hani Musa devri geçti falan etmeyin Burada onun cevabını veriyor. Kıyamete kadar dünyada Musalar da olacak. bunlar ee, da olacak. Şahıs ortaya değil ama karakter öyle olacak. Kandil ayrı, ayrı olmakla beraber insanın bedeni ayrı ayrı ama nur başka değildir. Allah'ın nuru aynıdır. Şurada kaç kişiyiz? Falan kişiyiz. Hepimiz ayrı ayrıyız. Allah'ın nur hidayeti aynıdır. Sizdeki neyse benlikle olur. Benlikle sizdeki de olur. Hepsi aynıdır. Allah'ın nuru Hz. E, Mevlana mumunu yak. İste birinci mumdan yak, işte kırkıncı mumdan yak. Bunlar değişik ateş aynı ateştir, mum aynı mumdur, aynı ışık, aynı ışıktır. <gülüyor> e, e, Efendimiz Hazreti Piri görmedik, Peygamberi görmedik falan bize böyle, bu zaman geldik. Buraya gelmek, bu zaman gelmek mukaddemiş gelmek, ama o nur devam ediyor, o, o, o nuru alıyoruz, o nur bizde olmasa da burada olmayız. Bu çanak yani içinde zeytinyağı bulunan yağdanlık. O zaman zeytinyağı yanarmış. <gülüyor> e değil, fitil başkadır. 40 tane, 100 tane, 200, 500 tane çanak var öyle. Lakin onun verdiği aydınlık başka, başka bir Allah tarafından nedir? Eğer aynı cins zeytinyağı koygulse, aynı fitili de koygulse Aynı ışığı alacaksın. Aynı, ışık aynı ama kaplar ayrı. Her, her insandaki de kaplar ayrı ama vücut ayrı, beden ayrı ama insandaki unu aynıdır. Paraklımız yok. Eğer içinde yağ yanan kandile bakarsan yoğunu kaybedersin. Mühim olan iki değil. Çana isimdekilmur. Çünkü şişelerde şişelerde ikilik vardır. O şişe, öyle şişeye bakarsan, hani bakarsın çok elbiseler falan görüsen, şunu alayım buna var, al, al Ama sen o içindeki elbise içindekine bak. Hadi bir öyle söyleyeyim. Çok insanlar gördüm üstünde çiplesi çiplesi yok. Ama çok cübbeler gördük, içini insan görüyoruz. Cübbe yapıyor, bin tane, on, on bin tane cübbe yapılır ama içine koyacak insanlar var mı? O cübbeyi diyecek insanlar, var mı? İnsan var mı? Musa, e, Kerev'e ile senin vücudun suret itibariyle ayrıdır. Hepimizin sureti ayrı, anı, suret, ruh ayrı. ayrı, ayrı. İki yüzdeki lor, onurluğu sürettir ayrı. Eğer nura bakarsan ikilikten de, ikilikten ikilik, üçlük, beşlük, onlük, yüzlük, binlik artık mahsaz birden fazla olmaz. İkilikten de mütenahi olan, mütenahi sonu var demek olan. Mütenahi olan adet sayı kaydından da kurtulursun. Hani Surete bakma, öze bak, ruha bak. E varlığın felsefesi hül olan insan. Bakın insan kıymeti bütün varlığın özü, hül insan. Mümin, ateşperest ve Yahudilerin ittifakı manaya değil de Sûrete bakmalarından yere gelmiştir. Şimdi Sabahiyen yani için Bersun'a kurduk, Bersun Hristiyan. Ama hiç bir islam, e, yok adam değil. Sûrete bakarsan, yavru biri deriz, atarız. Yahudi. Atarız, his, his, İslamine de Rum deriz, Yahudir deriz, birine de atarız. Ama içine bak. Bersun. de şey bilmem, eee bilmem. E, ilacını bilmem. Ama bulduğu şey varlık. Kainatın formülü müdür? Ya hep bunlara bunlara e, bakıp da bir dış, bakıp da karar vermemektense sözü inmek lazım öz. Öyle Zira in in ilaz din'e in ilaz in in in in in in in in in in in in in in in in in in in İslam ibadette. İnnet veren, dini, dini indi Allah'il İslam. Evet, inneti İslam. Mesela söylemiyorlar, bunu söylemiyorlar. Bu <gülüyor> ayet olduğu için söylüyorlar bunu. Okuyor yani. O da mı okunuyor? Çünkü. O da mı okunuyor? Evet. O da öyle mi? Evet. O, o da hadis. O, o da hadis şekli. <gülüyor> <gülüyor> Kener, kade, <gülüyor> o, kalk gitsinler. Keneri kaydı, bu keneri kaydı. Onlar kalkarak bu yere yerinde dövür. Vuruhtan. Nazmi Şerîle, Mucibince, yani bu Kur'an'ın bu ayetine göre Hz. Adem'den ahli kâinat, kâinat Peygamber Efendimiz'e Efendimiz kadar bütün Peygamber'in tebliğ ettikleri din birdir. O altı tane suyu okuduk, peygamber adını taşıdık, İbrahim'in gönültüsü falan diyebilirim, bütün Peygamber, o altı suyu aşağı birbirine Aynı bir kopyası gibi. gibi. Tabi zaman farklı olduğu için biraz farklı var ama Allah'ın tebliğ ettiği şey aynı. Ta Adem'in ne demişse hadi Peygamber'in aynı şeyi söylemiş Allah. Allah'ın birliği ve e, ona inanç, varlığı ve birliği. Bütün inanç hangi Peygamber? O da onun Peygamberi olduğunu inan, iman et. Bütün iş, iş bu. Ama kim kabul ediyor, etme edenler şey ediyor, net mi edici zaten Yalnız şu fark var, zaman geçtikçe insanların iki değişen gelişmeler oluyor bana. Ceporada farklılar var, ama temelde bütünle, Allah'ın varlığı ve birliği başka değişilmiş yok hepsi Allah'ın varlığına bilgini bildirmişlerdir. Arada cüzi farklar zamanı icabı ve ümmetlerin istidarı kabul etme durumlarına göre farklar var. Fakat Yahudiler olsun, Müttefikler olsun, hal yani Yahudilere gene bir kitapları var Allah'a inanıyorlar. Fakat Müttefikler hiçbir şey yok. Tanıtan. Olsun, bu nükteyi fark edemediklerinden dalalete farklılara düşmüşlerdir. Hazreti Mevlana'ya bu bahsi irza için bir de bir kutu anlatıyor ki, anlatıyorum. Bu ee, bahay şu. Başka zamanda başka yerlerden duymuyorsunuzdur. Filin nasıl bir hayvan olduğunda şeklinde itiraf edilmesi. Bunu gazetede mecbur oku, okumuyorsunuz muhakkak. Açıyor şunu yani. 89 62. Bir fil karanlık bir yerde bulunuyordu Ama bir bir karanlık yerde bulunur. Hintliler onu seyretmek için getirmişlerdi. Seyretilecekleri parı alacaklar ondan. İnsanlar onu görmek için o karanlık yere girip çıkıyorlardı. Karanlıkta gözle görülmek mümkün olmadığı için ellerini file sürüyorlar. Ve o şekilde fili anlamak istiyorlar. Eyvallah. <gülüyor> Seyircilerinden biri de elif filin hortumuna temas ettiği için fil birisi olukları so, so, olur ya ona benzetmiş hortum. Abi konu başı okuduğumun göre bir yılanın acıdığı geldi. Birinin eli filin kulağına demiş, onu da yel yel yel yel pazıl demişler. Filin kulağı aynı yelpaze gibi bir şey söylemişler. Biri filin biri elini filin ayağına götürdü, filin şeklini direk gibi gördüm bir kolun bir şekilde. Biri elini filin koyduğu için bu fil tah gibi. Hükümdarlara taktı gibi. Demiş. Yani fili herkes bir şeye benzetmişler. Böylece seyircilerden her biri neresini elledi nasıl sandıysa fili ona göre anlatmaya koyuldu. Benzetiyorlar artık. Onların sözleri, görüşleri yüzünden biri birilerine aykırı oldu. Hiç kimse fili etmedi. edemedi. Herkes bir şeye benzetti. Kimi ona, kimi dal, kimi Elif diye isim verdi. Eğer o seyircilerden her birinin elinde bir mum, yani Allah'ın verdiği hidayet, nuru bulunsaydı sözlerini ihtilaf olmazdı. Yani zahirde değişik gibi gören, görünen şeyler hakikatte bir görünecekti. Fünik kendi görüneceklerdi. Ama her biri ayrı ayrı. Oradaki karanlık cahillik. Cahil insan hakikati, meydan hakikati ve Üstü kapatılmış bir hakikati görür. Ama e, cahililer ona görür. Fakat akıllı insan o kapatılmış bir tozlanmış şeyin aklındaki hakikati görüyor. Haklı sayesinde, düşüncesi sayesinde, itikade sayesinde. Sözleri iddia olmadı. His gözü avuç içi gibidir. İşin bir bakan göz var, bir hisseden göz var. Filin bütününü görmek onun için mümkün değildir. His gözü başka görüyor zahirin göz başka görür. Denizi görecek göz başkadır, deniz. Ve başka de köpüğü gören göz başkadır. Sen köpük gözünü bırak da deniz gözüyle, deniz gözüyle bak. Yani deniz biraz umman, sonsuzu içinde türlü türlü ve mahde var. Sadece köpüğü görmek bir şey değil. De su var ama içinden de hakiki deniz sonsuzluktur. Ee, rüyalarda bile deniz iyiye yorulur. Kapalı havuz kötü yorulur de deniz iyi yorulur. Açıktır. Ki deniz yani hakikat vahir deniz demektir. Vahir-i Edesin köpükler bir şeyin üstündeki toz gibidir. Tozu silersen altındaki yine varsa o görünür. Yoksa tozda bir şey görmek mümkün değil. Veya üstüne örtü bilir Eğer örtüye kaldırmazsan altındaki hakiki olan şey görünür. Gece gündüz dağların harekete deniz denizdendir denizi, tamam denizdir. Sen köpüğü görürsün de denizi görmezsin. Evet, Köpük denizin varlığına delalettir ama bir de denizi görmek var. Altındaki denizi görmek var. Nasıl bir deniz? İşte bu şaşıracak şeydir. Şiddetli şimdi yazan zaten kendi kanatları var. Şiddetli bir fırtına esnasında dalgalar ve köpükler, denizin yüzünü kaplar. İnsan bakınca dalgaları ve köpükleri görür de denizi müşahede edemez. Dalgalar evet gerçi denizin varlığına şahit ama asıl denizi görmek lazım. Bunun altı, böyle bir deniz var ama nasıl bir deniz, onu bilmek lazım. Derinliğini, şeklini, şabanı görmek lazım. Halbuki ki o dalgalar ve o köpekler denizden hasıl olmuştur onu da biliyoruz fırtına gelince onlar kaybolur ama deniz meydana çıkar yani hakikat meydana çıkar üstündeki sonradan gelmiş olanlar kaybolur o kaybolur ama hakiki deniz gönül meydana çıkar bütün mevcudat da anahte ne varsa. Mevcudat da vahri vücut olan bakın burası ne? Bütün mevcudat bahri vücut olan Allah'tan. Allah bütün mevcudatı kaplamış, almış, sarmış, sarmalamış deniz gibi. Bütün mevcudat Allah'tandır. Yaratan Allah'tır. Daha sonra bir yerde başka bahislerle gerçek de bu. Bütün mevcudat da bahre vücut olan bütün mevcudatın şey, idareti Allah'tır. Allah'tır. Zuhure gelmiş dalgalar ve köpekler gibidir. Varlık fırtınası onları coşturmuş. Denizi coşturmuş var kedimizde zenginlik değil, Allah'ın varlığı, öyleyse coşturmuş asıl deniz görülmez olmuştur. Ne vakit ki o fırtına şüküm bulur, yani bütün mükevvenat fena olursa, o vakit denizden başka bir şey kalmayacaktır. Yani bütün yaratılanlar, Yok olduktan sonra asıl Allah'ın varlığı meydana çıkacaktır. Tamam. Şimdi bütün biz evreni bütün kainatta görüyoruz. Ama bu bütün bu görünenler ortadan kalktıktan sonra Allah'ın varlığı bedenç yeni bir aidkemi vardı. Bütün ettikten sonra yalnız Allah kalacaktır. Bu aidkemi var Nitekim Kur'an'da beyan olduğu üzere alemin yok oluşundan sonra Cenab-ı Hak diyecek ki bugün mülk kimindir? Mülke <gülüyor> sahip kimse çıkmayacak o. Ok. O kaldı. Diye soracak. Cevap verecek hiç kimse ne için Zaten ı ehadiyet bu birliğin tek sahibi hadiyet birlik demektir. zat ı aleya birliğin kendisi olan zat kendi cevap verecek. Yegane ve kahhar olan Allah'ındır. Yegane tek, tek ve kahhar kahvedici olan Allah'ın leci var. Evet şimdi Allah Rahman ve Rahimdir ama Allah kahhar. Allah'ın sıfatlarına birisi de kahaliyeti. Çok keskin bir sıfatlar her yerde söylememek lazım. Sana dönebilir. Haksızlığı yaparsan sana dönebilir. Biz insanlar, o denizin tahkikiyle gemiler gibi birimize yaklaşır veya birimize uzaklaşırız. Parlak bir suda olduğumuz halde gözümüz, Kolonik olduğundan, bizi hareket ettiren denizi göremeyiz. Hakiki deniz Allah. Allah'tır. Değil hakikat. Hakiki deniz Allah'tır. Biz denizin üstündeki insanlar, kendi şahsi birbirimizi yememizden ötürü içinde bulunan denizi göremiyoruz. Ama o, üstündeki parazit balık sonra dönüşümün hakiki meydana çıkacak. Ey ceset gemisinde uyumuş olan denizde yüzen geminin cesede benzetiyor. Ve ceset gemisinde uyumuş olan bedende uyumuş olan ruh. Beden gemisini harekete getiren suyun yani ruhun, bu da, e, su, Ruhu da suya benzetiyor. Muharrik olduğunu anladın, hareketli olduğunu anladın. Bir de suyun suyuna, özün özü var ya, temin, aklın aklı var ya, yani, Ruhun da bulunan, O suyun, yani suyun özünü hareketi, hareket ettiren, iradeyi, irade ilahiyeye irade, irade, irade, irade, irade, bak, Allah'ın külli iradesine bak. Demek o suyu hareket ettiren su, muhacrik olan Allah'ın iradesi, irade-i külliye. Şimdi, irade yapabilme kudretidir, değil mi? Bir şeye karar versin. Yaparsın, iradeni kullanarsan, efendim ben cigara içmeyeceğim, bırak cigareyi içmesin, iradeni kullanarsan, efendim ben çay içmeyeceğim, içmesin, iradeni Yok, Allah'ın sana verdiği cüzdüğü iradeyi kullanamazsan, işte burada işte göründüğü gibi, o delisi üstteki, geminin içindeki, uyan insan gibi yok olur, gidersin. bir de suyun suyuna yani yani ruhun da olan ruhu da harekete geçiyor yani ruhu da yani bunun irade ilahiye bakıyor Allahı görüyor sana. Allahı gör işin işin hakikatini anla daha doğrusu istek tozu at, hakikatleri anla mesela bu Suyun bir suyu vardı ki onu sevk eder. Suyun bir suyu vardı ki bizim içindeki su da var. Değil mi Neydi o Allah'ın iradesi. Allah'ın bize verdiği o cüz'i irade ve cüz'i akıl, az akıl ve az, herhalde kafi bir doğrusu <gülüyor> yapabilirdikten sonra ruhun da bir ruhu vardır ki onu çeker, çevirir. Bizim içindeki ruhunda bir ruhu var. biz içindeki asıl ruh o. Kendisi daha doğrusu. Suyun suyundan bahsen ilahi iradedir. Nitekim Cenab-ı Hak biz her şeye sudan hayat verdik. Hayat sulayın kenarında başladı. Ruhun ruhundan murat da Hayat-ı ilahiyenin mazhari, çıktığı yer ve Allah'ın ilk mahluku bulunan nuru Muhammedidir ki o bütün mevcudatı hidayete davet eder. Şimdi birkaç zaman sonra övdük ama şimdi mevzu oldu. Allah, bilinmiyordu. Allah bilmiyordu. Allah hâlâ bilmiyor. Ya Tahir bilmiyor. Allah onu hani, ''lâ te dedi bilemezsin. Ama Allah işte kendini bildirmek istedi, öyle. Öyle merak etti. Ve o ''lâ te ayun'' kürsüsünden indi. Ona ''Tabukatü Muhammedi'' dedi. Bütün Allah'a sıfatı, istimaftıya koydu. Ama neyin ne olduğu belli değil. Karmaklaşık. O o o Allah'ın bütün o sıfatlarını ve isimlerini meydana koydu. Ama hangi isim hangi sıfat neyin ne oldu biliyorum. Böyle yap karma kacı böyle. Ona doğru Muhammedi denir. İlk insan, ilk mevcudun hidayete hidete davet eder. Ki o bütün mevcudun hidayete davet eder. Hakikat Güneşi'nin mevcudata, can suyu verdiği sırada Musa ve İsa neredeler, neredeler, onlar beden yoklar. Yani onlar daha zuhraya gelmemişti ama Hazreti Muhammed var. cenab Hakk'ın bu kirişi yaya taktığı zaman, yayın o katıda bir yayışı şey var, ister, şey, ipi var ya, o ne? Bir kiliş yerler. cenab Hakk'ın bu kirişi yaya, takviye, yani mevcudada vücut ihsan etti. Bu mevcudat Allah'ın fikrinde var, yaratacak. O fikir Allah'ta var. Şimdi benzetmek gibi olmasın ama anlayabilmeniz için ne diyor, hani, ateşsözü vardır. Teşbih de hata olmaz. Ha, Teşbih hata olmaz. Benzetme. Ee, bir mimar, düşünün. Hepinizle bir iş yapıyorsunuz. Yapacağı işi başta zihniyle dedim, tasarlar. Ne yapıyor o mimar? Bir mektep yapacak. Mektebe neden? En başta hangi tip okul yapacağız? İlk, i̇lk okul mu? Orta okul mu? Bize mi? Meslep okul mu? O anlaşılır. Ona göre, onun ihtiyaçlarına göre bir plan çizer. Büyük mi olacak, küçük mi olacak? Önlük büyüklüğüne göre, Selman'a göre, ona göre bir plan tasarlar. onu sonra çizer, mizer, onun temelini atar ve bir metre oku, O okul başta o mimarın fikrinde gelişir. Mimar Sinan Süleymaniye yapacağı zaman 5-6 tane plan çizmiş, kavniye götürmüş. Kavniye şu demiş, efendim ben de onu beğenmiştim, demiş. O fikrindeki Süleymaniye'ye kağıda demiş, yap deyince de o muazzam mabedi yapmış. Yani Başta fikirlerde Cenab-ı Hakk'ın bu kirişi yaya taktığı yani mevcudata, fikrindeki mevcudata vücut ihsaniyette zaman, onu maddeten dünyaya getirmeye karar verdiği zaman adem ve Havva nereye gidiyor? Âdem Havva diyor yani biz ilk, ilk insan adem Havva ama ruh olarak Adem Muhammed. Yani onlar da henüz yaratılmamışlar. Zaten yani kendisini beyan eder. İki kararlar bu benimdir, Hakipeyeder. Canaba hakkı denize, suya ok atana benzetme suretiyle söylediğimiz sözler noksandır diye adını veren. Noksan olmayan söz ise o taraftadır. Yani tıkanib bir ilahi dedi Allah tarafındadır daha çok söz söyleyeceğim ama diyor söyleyemiyor. Böyle şey mani oluyor. Eğer bir Kamil o taraftan sana söylerse Allah tarafından o Kamil Allah'ın Allah, Allah o Kamil ağzından söylüyor. Aklın kabul etmediği için o sözden ayağını sürçer. O sözü sana duyurmaz. Fakat söylemezse ondan cahil kalacağı içinde o senin haline. O sözü sen eğer sen anlamadığını anlayamayacağın için şey, o sözü sana de ay o cahin haline bir şey bilemeyecek. Ömrü boyunca cahil kalacak. Gerek Kur'an'da gerek Halis'te muhkemat, sağlam, muhkem, sağlam <gülüyor> ve müteşabihat yani iki beyan, beyan tarzı vardır. Yani muhkemat, sağlam Halis'te okunduğu gibi anlaşılan hadiste de var. Hz. Peygamber'in dolan başka sözleri de var. Kur'an-ı Kerim'de de bu sözler var. Bunlar ne derken namaz kılıyor. Tamam bu muhker. Hadiste de var muhker. Bir de müteşşafiat var. Başka tarafı çekilebilen, başka şekilde manalandırabilen sözler Bunlar bir müteşşafiat karşılıkları olan. Yeni iki beyan tarzı oluyor. Muhtemelen açık ibadetler ki onları herkes anlar. Namazdır, oruçtur. Şeriatın temel bükünleri. Müteşşâbiyet şey tevhile muhtaç olan beyandır ki konularda her dediği elbabı idrak eder. Müteşşâbiyet onları yani eder kendi manya dendirirsin anne bir, bir, bir başka ise başka türlü manya dendirir. Te, tevrat güzel de hani çok ileri de gitmemek lazım o kadar yani her şey açmak niye açacaz aç, aç, açacaksın onda bilmek lazım. Onda da erbabı bilir ve çok da tevratı gidilmez. Mesela Güneybire muadisinde bulunan asab kiram ölmek var dönmek yok diye metkelerle Harp etmek üzere Aleyhisselife e, Efendimiz'in mübarek elini tutup biat etmişlerdi. Hacı gidiyorlar fakat Mekkevler onları şey, Mekke'ye sokmuyorlar. Nebi'ye denen bir yerler var. Orada Arafat Uğru'nda. Oradakiyle orada Sedeb'e Mekkev'e sokmayı diyorlar ve anlaşmaya başlıyorlar. Ee, gidenlerde Peygamber'e söz veriyor, elini tutuyorlar, öleceğiz fakat bu yoldan dönmeyeceğiz diye Peygamber'e söz veriyorlar. Bu hası Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken Habibim sana biat edenlerin elleri üstünde Allah'ın eli vardır buyruldu. Yani, Onların söz vermesinden ziyade onlara Allah başka bir şey verdi. Yani onların verdikleri sözün üstünde bir Allah'ın sözü var. Bu şey bu. Ama anlatış tarzı el gibi. Şimdi Allah'a el ayak, ayak istenmeden küpür. böyle bir şey olmaz. Daha geniş. Ee, Cenab-ı Hak uzuvlardan müneze, Allah insanda ve et dediği olan organlarda münezzeh. Allah için öyle bir şey yok. Eli, ayağı, gözü, kulağı yok. Bizim bildiğimiz şekilde. Burada yet yani el. El tabiri müteşâfıattendir. Eli Onların elinin üstünde. Bu da en müteşâbiyatını tevhid lazım. Nedir bu? Evet. Onun için eski alimlerin aynen kabul edip de manasını ilmi ilahiye havale ettikleri bunu Allah bilir diyorlar. Öyle geçiştiriyorlar. Müteşâbiyatı sonradan gelen alimler tevhidler gözümlüdüler. Bunu manası araştırdılar. E kendilerine göre bir mana buldular. Ve yet kelimesinin, yet, güç, kuvvet kelimesi kudret manasına verdiler. O ayeti kerime Allah'ın kudreti, onların kudreti üstündedir demektedir. Ve burada Hazreti Peygamber onların dediğini yapmadı. Mekke'li ağır hakikaten müşaklara göre, İslam için belki de zül olabilecek bir anlaşma icadı. Hepsi, hatta Peygamber'e boğaz ettiler, niye yapıyor <gülüyor> diye, bu için geldi. Dedi ki bilemezsiniz, Allah'ın bir bildiği vardır dedi, emrini verdi burada öyle diyor, verdi. Nihayet öyle bir anlaşma yapıldı ki, Müslümanların aleyhineymiş gibi olan anlaşma, bir mütesalâ, Müslümanların leyhine teşeviye etti ve Mekke'ye kansız girildi, Mekkepe'de girdi mekteli kimse evet. öldürmeydi. Besmele-i Şerife'de ilk defa orada silinmiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Bismillahirrahmanirrahim yazıyor ya baştan. Evet. Hazreti Ali ben silmem diyor. Peygamber Efendimiz ver o zaman ben sileyim. Göster yerini diyor. okuma yazması olmadığı için. Göster yerini ben sileyim diyor. Keybesi evet. Besmele-i Şerife yani. Hazreti Ali diyor ben silmem diyor. Anlaşma, Anlaşma yazılırken. Anlaşma yazılırken. Hatirler itiraz ediyorlar. Ha. Yani. İtiraz ediyorlar. Ben bunu şeyi kabul etmiyor diyor. Hiç o da o İsmi Allah diyor ki. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Hiç müsafe. Evet. Evet. Ki Hazreti Ali ki Hazreti Peygamberle beraber yaratılan ben silmem diyor Hazreti Ali. O, o zaman bir peygamber sizin diyor ki göster yeteneğe evet. silelim. Evet. İşte o kadar ki aleyhine olduğu belli oluyor burada işte zaten evet. İslam'da. Fakat diyor siz bilmezsiniz ben arkasını evet. biliyorum. Ali ki yani hem kayın hem de Beraber yatılıyorlar. Hacı Ali, ben onunla beraber geldim. Fakat sonun sahibi. Ondan beraber geldiğim fakat sonun sahibi. Ben her peygamberle geldim. Fakat Hacı Muhammed'e sahib olmaya çıktım. Cilvadi. Er, El er, o kamil, mükemil olan insan sana Cenab-ı Hak'tan bir misal ile bahsedecek olursa hemen o misalin suretine yapışır kalırsın. Mesela resul Ekrem Miraç'tan bahsederken Rabbimi en güzel bir surette gördüm. Yani Baş gözü gördün herhalde, o da başka, ne olacak ki? Ama başka şey var. Ellerini küreklerimin üstüne koydu. Kürek şu arkası, kürek denir ya. Koydu. Allah ellerini, o küreklerin üstüne koyuyor Onların serinliğini göğsünde hissettim. Ve evvelkilerin de, sonrakilerin de ilimlerini öğrendim. Göğsüne bir serinlik, <gülüyor> rahatlık geliyor, ellerini arkasına koyunca kireklerine ve bütün mevcut geçmişliği geleceği görüyor. İlimleri görüyor. İşte bu hadis de bir tel Allah bizi elini veriyor ki. Allah'ın Allah eli yok ama vurdunca tam vurulmaz. Bunu İşiden biri gafil onun suretine bağlanak ve Allah iki eli bulunan güzel bir insan şeklinde vermedir. Tevrat <gülüyor> bu şeyde lazımdır, benzetmek lazımdır. Yani insanı anlayacağı kadar. insanı öyle, ben çocuktum bir Ankara'da, Ziyazel oldu bizim komşumuz, Allah tepildi dedi. <gülüyor> Horsiyetçiktir mi gut ya